Her Ramazan'da Cebrail aleyhisselam gelir ve hafızasında vahiyden bir bölümün silinip silinmediğini anlamak için onu kontrol ederdi. Bu yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anhaya gizlice henüz başkalarına söylenmemesi gereken bir sır verdi. Her yıl bir kez Cebrail bana Kur'an'ı okur ben de ona okurum fakat bu yıl bana iki kez okudu zamanımın geldiğini düşünüyorum. Şevvala'yı geçti. Yılın 11. ayında Medine'de hacda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önderlik edeceği haberi yayıldı. Bu haberler çöl kabilelerine de ulaştırıldı ve her adımında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle olmak için vahaya her taraftan akın akın insanlar gelmeye başladı. Bu hac yüzyıllardan beri yapılan hacılara hiç benzemeyecekti. Acıların tümü bir tek Allah'a inanan kimseler olarak ve hiçbir putperest putperestçe ibadetleriyle kutsal evi kirletmeyecekti. Ayın sona ermesine beş gün kala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kadın ve erkeğin başında Medine'den yola çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının hepsi Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ve Osman İbni Affan radıyallahu anh tarafından verilen develerin üstündeydi. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın yanında hanımı Esma radiyallahu anh'a da vardı. İlk konaklardan birinde Esma Muhammed adını verdikleri bir erkek çocuk doğurdu. Ebu Bekir radiyallahu anh onu Medine'ye geri göndermek istiyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hanımına gusül abdest almasını, hac için niyet etmesini söyledikten sonra birlikte planladığı şekilde hacca gitmelerini söyledi. Medine'den ayrılışın 10. gününün akşamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetmeye giderken geçtikleri bir geçide ulaştı. Orada bir gece geçirdikten sonra ertesi sabah vadiye inmeye başladılar.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 Yanındakiler her yerde yaptığı duaların tam sözlerini hafızalarında saklamak için çaba sarf ediyorlardı. Daha sonra mescide girerek önce de olduğu gibi anahtarlarını koruyan Abduddar'dan Osman radıyallahu anhı ve Üsame radıyallahu anh ile Bilal radıyallahu anh'ı yanına alarak Kabe'ye girdi. Fakat o akşam Ayşe'yi çadırında ziyaret ettiğinde Ayşe radıyallahu anha onun üzgün olduğunu fark etti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 Ümmü Hanı radıyallahu anhâ'nın kendi evinde kalması için tüm ısrarlarına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki evlerden hiçbirinde kalmayı kabul etmedi. Yeni ayın 8. gününde tüm hacılarla birlikte Mina'ya gitti. Geceyi orada geçirdikten sonra sabahleyin haram bölgenin hemen dışında Mekke'nin 13 mil doğusunda geniş bir vadi olan Arafe'ye gitti. Araf'e, Taif'e giden yol üzerindeydi ve kuzey ve doğudan Taif dağlarıyla çevrilmişti. Fakat bunların hepsinden ayrı, her tarafı vadi tarafından çevrelenmiş ve vadi ile aynı adı taşıyan, bazen de rahmet dağı denilen bir dağ vardı. Her ne kadar aşağılara kadar yayılıyorsa da hacıların makamı bu dağ idi. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tepede vakfe yaptı. Mekkelilerden bazıları, onun çok ileri gittiğini söyleyerek şaşkınlıklarını belirttiler. Çünkü diğer hacılar Arefe'ye gittikleri halde, Kureyşliler biz Allah'ın ümmetiyiz diyerek haram bölgede kalmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın Arefe'de geçirilen günü, haccın gereklerinden biri olarak emrettiğini ve Kureyşlilerin onun uygulamasını terk ettiklerini söylemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün hac geleneğinden bahsetti ve dudaklarından sık sık İbrahim'in mirası kelimeleri döküldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm kabilelere artık bundan sonra tüm İslam toplumunda kan davalarının sona erdiğini, her insanın mal ve canının dokunulmaz olduğunu duyurmak için gür bir sesi olan Safvan'ın kardeşi Rebi'ayı tellal olarak görevlendirdi.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 tepeden aşağıya inmeye başladı ve tüm hacılarla birlikte Mekke'ye doğru vadiyi aştılar. Bu noktada hızlı ilerlemek gelenekti. Fakat aşırı hareketleri görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş sessiz olun aranızdaki güçlüler zayıfları gözetsin diye bağırdı. Geceyi haram bölge sınırları içinde olan Müzdelife'de geçirdiler ve oradan Mina Vadisi'ne akabede üç sütunla temsil edilen şeytanı taşlamak için küçük çakıl taşları topladılar. Sevde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden etraf sakinken Müzdelife'den ayrılma izni istedi. Kadınların çoğuna nazaran iri yapılı ve ağır olduğu için sıcaktan ve yolculuk sıkıntılarından çok rahatsız oluyordu. Bu nedenle kalabalık ulaşmadan önce şeytan taşlamak görevini bitirmek istiyordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Ümmü Süleym ile birlikte Abbas'ın oğullarından biri olan Abdullah'la gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi sabah namazını müzdelifede kıldı ve daha sonra arkasında deve sırtında yol alan Fazıl olduğu halde hacıları Akabe'ye götürdü. 12 yıl önce bu yerde ve bugün de altı hazreçli gelmiş ve ona biat etmişlerdi. Bu da birinci ve ikinci akabe biatlarının zeminini hazırlamıştı. Taşlamadan sonra hayvanlar kurban edildi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başını tıraş etmesi için bir adam çağırdı. Hacılar onun saçından bir tutam alabilmek ümidiyle etrafına toplandılar. Ebu Bekir radiyallahu anh,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 Birkaç gün sonra Ayşe radıyallahu anha temizlendiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kardeşi Abdurrahman ile haram bölgenin dışına gönderdi. Ayşe radıyallahu anha orada tekrar niyet etti ve Mekke'ye giderek Kabe'yi tavaf etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'da gönderdiği 300 atlı Yemen seferini bitirmişlerdi ve güneyden Mekke'ye doğru geliyorlardı.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 Adamlar Mekke'deki herkesin bayram için en güzel elbiselerini giydiklerini ve güzel görünmeye dikkat ettiklerini biliyorlardı. Fakat Ali radıyallahu an böyle bir serbestliğe hoşgörü gösteremeyeceğini hissetti ve onlara eski elbiselerini giyip yenilerine ganimetlerin arasına koymalarını emretti. Tüm orduda huzursuzluk baş gösterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda, ''Ey insanlar!'' ''Ali'yi suçlamayın, çünkü o Allah yolunda suçlanamayacak kadar titizdir.'' Fakat bu sözler yeterli olmadı. Belki de bunu sadece birkaç kişi duydu. Bu nedenle huzursuzluk devam etti. Medine'ye dönerken bölüklerden biri, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ali'yi şikayet edince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. ''Ben müminlere kendilerinden daha yakın değil miyim?'' dedi. Adamlar tasdiklediklerinde ben kime en yakın isem ona en yakın olan Ali'dir diye ekledi. Gadir el-Hum'da kamp kurduklarında bütün insanları topladı Ali radıyallahu anh'ı elinden tuttu ve bu sözleri tekrarladı. Daha sonra şu duayı okudu Allah'ım onun dostuna dost ol düşmanına da düşman ol. Böylece Ali radıyallahu an hakkındaki söylenti ve mırıldanmalar son buldu.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 Allah'ın Resulü Museylimeden, Allah'ın Resulü Muhammed'e selam üzerine olsun. Otoriteyi seninle paylaşma görevi bana verildi. Dünyanın yarısı bizim, diğer yarısı da günahkar olmalarına rağmen Kureyşlilerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elçilere bu konuda ne düşündüklerini sordu. Elçiler, biz de onunla aynı fikirdeyiz dediler. Vallahi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,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 Bu sıralarda ortaya çıkan yalancı peygamberlerden biri, Beni Esed'in başkanı Tuleyhe, diğeri de Yemenli Kâb İbni Esved idi. Yemenli belli bir başarı kazandı ve geniş bir alanda etkili oldu. Fakat bir süre sonra gurur ve kibiri nedeniyle taraftarlarının çoğu ona karşı çıktılar. Birkaç ay sonra da öldürüldü. Tuleyhe en sonunda Halid tarafından dize getirildi ve tüm iddialarından vazgeçerek İslam'ın güçlerinden biri oldu.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 İmparatorluk lejyonlarının tarafını tutan Suriyeli Arap kabilelerin üzerine bir sefer düzenlemek için hazırlıklara başlanmasını emrettikten sonra gençliğine rağmen üç bin kişilik orduya kumanda etme görevini Zeyd'in oğlu Üsame'ye verdi.